Yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Konuğum Sayın Fikri Bayhan. Denizlerden yola çıktık. Yat konusunu işliyorduk. Dünyada yat e, nedir diye başladık ve yatçılık sektörüne ilişkin yat endüstrisinin gelişimine ilişkin konuştuk. Şimdi, Şimdi Türkiye'den söz ettik. Ama Türkiye'den söz ederken dedik ki Türkiye henüz denizlerini değerlendirmemiş olan bu konuda bir planı olmayan ciddi bir teşbihi olmayan keşke ciddi teşbihleri olsa iyi olacak olan bir ülke diye tanımladık. Dünyada sayılı uzun deniz sınırları olmasına rağmen denize sırtını dönmüş bir toplum olmayı hem Osmanlı döneminde 600 yıl hem de Cumhuriyet döneminde yeterince değerlendiremediğini söyledik. Buradan yola çıkarak şimdi Türkiye'de yat endüstrisinden söz edeceğiz ama arada konuşurken sevgili Fikri ile bir esprimiz vardı denizleri konuşan iki kişinin ben Torosların tepesinde bir dağ köyünden Allangonyalısı e, konuğum Fikri Bey de Malatya'dan o denize herhalde benden çok daha uzak bir yerde evet, iki evet. kara e, insanının gelip burada Antalya'da deniz konuşması da ayrıca ilginç Evet, biraz ilginç oluyor. Bizim herhalde denize olan özlemimizden kaynaklanmıyor ki öyle e, sanıyorum. Biz Fik denize doyamıyoruz bir türlü. Muhtemelen. Görmediğimiz için <gülüyor> doyamıyoruz. Cim, ben ilk ovayı <gülüyor> benim köyüm Konya Beyşehir'e bağlı huğlu kasabası 1500 metre rakım. ben ovayı ilk kez ortaokulda görmüştüm. Ben denizi ilk kez üniversitede gördüm. Üniversitede denizi gördüğüm zaman ilk İzmir'de denizi gördüm. Müthiş bir şeydi. Kocaman, devasa bir şeydi ve çok etkilenmiştim. Ben daha şanslıyım o zaman. Ben 12 yaşında denizi Antalya'da gördüm. Bugün hala Antalya'da yaşıyorum. Gerçi o zaman Antalya'da yaşamıyordum ama e, obalar vardı. E, böyle yaz tatillerine gelirdik. Denize girerdik. Yakabalarımız vardı. E, o zamanlar görmüştüm. Ben daha şanslı olduğumda düşünüyorum. Denize girme konusunda. <gülüyor> neredeyse üniversite bitirmiştim denize <gülüyor> girdiğim zaman. Ama derelerde Bil. çaylarında çok gizdik. E, yeterince da. çimdik denizlerde. <gülüyor> Peki şimdi e, önce ödevimi çalışmadan geldiğim için e, sevgili dinleyicilerden özür diliyorum. Gemi ve yat arasında bir fark olmalı diye düşünüyorum. E tabi. Yani e, gemi daha lojistik anlamda, daha e, ticari, büyük ticaretlerin ve e, lojistiğin yapıldığı şeyler gemi. Muhtemelen anahtar sözcük bu lojistik sözcüğünde. Evet. Gemilerin baktığımız zaman her seferinde yolcu ve yük taşımadaki lojistik hizmeti evet oysa yatlarda daha keyfe dönük. Yat ve teknelerde daha keyfe dönük. Yani ticari özellikle. de olabilir ama keyif ticareti yani çar, olabilecek. Ticari kullanılabildiğinler var işte çartılar, mavi yolculuk tekneleri, işte bir de biliyorsunuz gezi tekneleri. Bunlar daha ticari amaçlı ama asıl şeyi yat ve teknedeki tabir özel, lüks biraz daha pahalı daha ince, daha modern, daha işte e, ayrıntıları olan e, deniz aracı. Tabii metre konusunda e, <gülüyor> arada bana söylediğini dinleyicimler edemede söyleyebilir misin? rakamlar vermiştin. Evet. Büyük, evet büyüklük açısından konuşmuştuk. Yani 160 metrelik yatlar da var biliyorsunuz. 200 metreye kadar çıkan yatlar var dünyadaki birçok zenginlerin kullandığı. Bunu da basından da izliyoruz. Bizler de ilgiyle izliyoruz. Keşke biz de onlardan yapabilsek gelimiz olsa da yapabilsek diyoruz. Ama bunun yanı sıra da yolcu gemilerine bakıyoruz. Türkiye'de gerçi yavaş yavaş sanıyorum gündemden kaldırıldı. İşte zaman Bandama gemisi vardı, hatırladığım kadarıyla Ankara gemisi vardı, İstanbul gemisi vardı, Karadeniz gemisi vardı, Feribot türlü gemiler bazıları seferden kaldırdı. Onlara baktığınızda da 100 metrelerde, 80 metrelerde falan kalıyor. Yani dünyadaki trend büyü metrelerde de yat tabirindeki metrelerde çok büyüdü. Türkiye'de de böyle biliyor musunuz? Yani biz Antalya Serbest Bölgesi'nde yıllar önce işte 15 metrelik tekne yapıldığında, 18 metrelik tekne yapıldığında bu ne ya gemi gibi falan diyoruz ben. Yılmaz Bir özlemle bakıyorum. Oysa ki şimdi 46 metre tekneler artık yapılmaya başladı. 41 metre bizim şu anda bir teknemiz denizde. Dur, Antalya olacak. serbest bölgesine gelmeden Türkiye'de yat endüstrisine ilişkin bir şeyler söyleyelim sonra Antalya'ya odaklanalım. O zaman dünyadan sınırlarımızdan içeriye girelim Türkiye'ye. Evet. Ondan sonra Antalya'ya. Ondan sonra Antalya'da odaklanıp Antalya üzerine sohbetimize devam edelim. Türk Tekne ve Yat İmarat Sanayi Haliç. Ayvansaray bölgesindeki küçük işletmelerle başlamış, günümüzde bütün sahillerimize yayılmış, 400'den fazla imalatçısıyla ve modern yat imalat bölgeleriyle, ki biri de Antalya biliyorsunuz, ülkemizin yükselen sektörü olarak devam etmekte. Türk yat ve tekne endüstrisinin yan sanayiyle ile birlikte ekonomik büyüklüğü yaklaşık olarak 5-5,5 milyar dolara ulaşmıştır önemli bir rakamdır Türkiye ekonomisi için. Bence Dünya çapında yaşanan ekonomik krize bağlı olarak sektörün büyüklüğü biraz azalmış şu son 1-2 yıl içerisinde ama alınan tedbirler ve sektöre yönelik yapılacak iyileştirmelerle tekrar eski büyüklüğüne ulaşacağını umuyoruz. Bu konuda devletin denizciliğimizin gelipçilerine verdiği önemini destekliyoruz açıkçası ama yeterli olmadığında söylemeden edemiyoruz. Yat ve tekne endüstrisinin ülkemize, sadece kendi ülkemizdeki katkılarına baktığımız zaman kabaca toparlarsa yat ve hı hı. teknelerinin yıllık bakımı boya onarım hizmetleriyle ihtiyaç duyulması ve bu gelirlerin ekonomiye ek katkı sağladığını biliyoruz. Marina, yat bana bağlama yerleri, çekek yerleri ihtiyaçlarının oluşturduğu, böylece yeni sanayi alanlarının kazandırıldığını biliyoruz. Malzeme, aksesuar ve yedek parça sağlayan yan sanayi. Geliştiriyor doğal olarak. Büyük oranda ihraç edilen yatlar ülkemizin döviz girdilerini artırıyor. Çünkü ciddi rakamlara ulaşmaya başladı artık. Özellikle Antalya Serbest Bölgesi'nden rakamlar vereceğim. Ticaret hacmi 500 milyon doları aşmış durumda. Yat ve teknelerin kullanımı ile yakıt ve vergi gelirleri biraz daha şey. Amatör denizciliğin sayısının artmasını destekliyor. En önemlilerinden bir tanesi bu. Biz bu konuda son derece e, hırslıyız açıkçası artırılması yönünde. Sahip olduğumuz denizlerimiz... Bu deniz silgisini de, de, de, aynen, de. Tabii, ki, tabii ki, çok önemli. Deniz, sahip olduğumuz dediğim gibi denizlerimizi, kıyılarımız ve deniz sporlarının olanaklarını ekonomiye kazandırıyor. Deniz ve yat turizmini geliştiriyor. Bunların hepsini sayabiliriz Türkiye'ye olan katkıları içerisinde. Önemli diye düşünüyorum. Şimdi son yıllarda AB standartlarına uyum çerçevesinde biraz daha işte geliştiğini düşünüyoruz özellikle teknolojik anlamda, kalite anlamında. CE zorunlu yatlardaki CE zorunlulukları ki bugün Antalya'da üretilen Türkiye'deki birçok yerde yani Tuzla'da bunun özellikle bu sektörün ana merkezi Tuzla'dır. Hiçbir zaman onu inkar etmemek lazım. Antalya bu anlamda ikinci sıraya durmuş vaziyettedir. Açıkçası Türkiye'de daha bir kompakt olması dolayısıyla daha kümelenmiş görünüyor olması. Tuz da biraz daha yayılmış, biraz daha dağınıktır ama Antalya daha kümelenmiş görünüyor. Önümüzdeki yıllarda hayata geçeceğine umduğumuz bir Manavgat projesi vardı. 400, yaklaşık 450 dönümlük bir arazi üzerine yat, bakım, çekek ve imalat yeri olarak projelendirilen. Bunu eğer hayata geçirilebilirsek, sanıyorum bazı bürokratik engelleri takılmış vaziyette. Bu aşılacak olursa, Dünyada hakikaten çok önemli bir yere gelecek. Ki bu küresel kriz öncesindeki yaptığı ataklarla yat ve tekne endüstrisi dünya dördüncülüğüne oynuyordu. Biraz geriledik belki ama neden dördüncü, neden üçüncü, neden birinci olmayalım. tabii bu konuda Amerika gibi hakikaten önemli bir ülke var. Özellikle denizden iyi faydalanan bir ülke var. Ama biz de olabiliriz. Doğru mu anladım? Türkiye dünyada... Yat sektöründe dördüncü sırada olduğu. İmala. Evet, Ulaştırma Bakanımızın ağzından söylenmiş bir sözdür. Önemlidir. Gerçekten rakamlar onu gösteriyordu yaklaşık 2008 yıllarında konuşulduğunda. Küresel kriz etkiledi. Tabii ki Türkiye'de de birçok şeyi etkiledi. Yat imalatçısını etkiledi. Ama bir rüzgar daha esmeye başladı. Bunu söylemek mümkün. Özellikle bakım onarımda Türkiye cazip bir yer olmaya başladı. Bu konuda tabii e, emek yoğun bir e, sektör olduğunu söylemiştik en baştan, sohbetimizin başında. Peki, Dolayısıyla işçilik maliyetleri çok önemli. Bizi avantajlı e, kılan işçilik maliyetlerimiz. Bu anlamda e, iyi faydalanmamız gerekiyor. İşçilik, dünyadaki işçilik maliyetleri çok daha yüksek. Dolayısıyla yani, Avrupa Birliği'ndeki bunca yoğun tekne imalatında biz dördüncü sırada olmamız bence müthiş bir rakam. Evet müthiş bir rakam tabii yani bunu e, kamuoyunun bilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi de e, yani neden üçüncü olmayalım? Bugün dünyadaki rakiplerimize bakıyoruz. Dünyadaki rakiplerimiz kan kaybediyorlar. Yani özellikle küresel krizden son derece olumsuz etkilenerek kan kaybediyorlar. O zaman bir boşluk doğuyor. Neden Türkiye bu boşluğu doldurması? Ama bunun için en önemli şeyimiz var. Kaliteli ürün üretmek zorundayız. Marka değerini taşımak zorundayız. Biz e, fason yaptığımız sürece, e, non-end tekneler yaptığımız sürece buna ulaşamayız ama isimli. Marka kararlı ve vizyonu olan e, tekneler ürettiğimiz zaman e, çok rahatlıkla bu üçüncülüğü, ikinciliği yakalama şansına sahibiz. Ki özellikle de dediğim gibi bir rüzgar esiyor, bu rüzgara iyi değerlendiriyor. Bir lazım. de e, emek yoğun bir teknoloji olduğu için. Tabii ki. Bir kere son derece kaliteli ürün yapıyor, onu söylemek yani ciddi anlamda çok kaliteli ürün çıkartıyor. Hakkını vermek lazım. Ama eğitilmesi de gerekiyor. Bu arada çok boşluk var. Biz gerek serbest bölge içinde Diğer teknoloji arkadaşlarla toplu halde yaptığımız çalışmalar oldu. Ticaret odası bünyesinde istihdamın eğitilmesi, özellikle denizli yat sektöründeki istihdamın eğitilmesi yönünde çalışmalarımız oldu. Biz kendi şirketimiz olarak kendi içimizde bu çalışmaları ısrarla devam ettiriyoruz. Bunun önemine çok inanıyoruz. Kendi elmanımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar da çok önemli faktörler. Yani Sadece sektörün iyi olması değil, sektörü destekleyecek istihdamın da kalitesini yükseltilmesi gerekiyor. Bir bütün, hepsi bir topik. Bütün bu çalışmalar evet, evet. bir marka yapıyor. Onlar sizi bir yere getirebiliyor. Bugün İtalya falan ilaki devletten aldığı desteklerle firmaların kendini geliştirmesiyle olmadı. Kalitelerini de yükselterek oldu. Aynı süreçleri yaşıyoruz açıkçası. Biz sanıyorum başarabilecek güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü 30-40 yılın sektörü her şeyden önce bu sektör. Öyle bakmak lazım. Yat sektörü. E, medyatik sektör, e, Antalya mesela çok güzel uyuyor. Antalya'nın turizm dokusuna inanılmaz uyuyor. Çünkü havalanın iki tane havalanımız var. Müşterilerimize baktığımız zaman, özellikle mega e, yataklar, müşterilerimize baktığımız zaman, zaten kendi uçaklarıyla gidiyor. Barınma problemi yok. Beş otel her yerde muhteşem. Antalya ile çok güzel bir Kesinlikle. Yani coğrafya çok düşünüyorum. <gülüyor> çok, çok coğrafi <gülüyor> koordinatı çok uygun. Evet. Kendi uçağıyla gelecek istediği otellerde, 7 yıldız'a kadar çıkan otellerde evet, kalacak, denize evet, evet. açılacak, evet. gelip gene e, mevsime baktığınız zaman bazı e, işte, ahşap üretim tekne imalatında, kompozitif tekne imalatında Antalya mevsim olarak da son derece avantajlı. Yani e, 12 ay e, bir kere e, sıfırın altına düşmüyor her şeyden önce. Dolayısıyla sizin reçineleriniz donmuyor her şeyden önce. Tabii zaman zaman çok sıcaklardan olumsuz etkilenmeler söz konusu olsa da bu süreç iki ayla sınırlı. Dolayısıyla büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki şimdi gelelim Antalya'ya. <gülüyor> bu Antalya'da serbest bölgede nasıl oluştuğuna ilişkin ilginç şeyler söylemen gerekiyor herhalde. Şu nedenle ben biliyorum ki Uzun süreli dostluğumuzdan, uzun süre Antalya serbest bölgesinde görev yaptım. Hatta e, serbest bölge işleticileri Aspaş'ın bir dönem genel müdürlüğünü yaptım. Dolayısıyla Antalya'yı biliyorsun, serbest bölgeyi biliyorsun. Aspaş'ın genel müdürü olarak Antalya'daki serbest bölgede sektörel dinamikleri de iyi bilenlerden birisin nasıl oldu da hiç başlarda olmayan 90'ların ortasında söz edilmezken şimdi Antalya Türkiye'de ciddi bir tekne imalatçısı, yat imalatçısı ve şimdi biraz önce keyifle sözünü ettiğin rakamlara ulaşıldı Antalya'da. Bu yakışırlıkla Şöyle başlamak lazım. Ee, Antalya serbest bölgesi e ...zaman zaman tarihsizlikler yaşamış bir serbest bölge maalesef. Aslında 1986 yılında kurulmuş. Türkiye'deki ilk iki serbest bölgeden biri. Biri Mersin, biri Antalya. Oysa ki o zamanlar kurulurken işte makine parkı olarak kurulmuş. İşte yurt dışındaki ihalelere giden makinelerin gelip park ettikleri... ...daha sonra başka bir ülkeye yine e, ihalelere gittikleri e, bir makine parkı olarak kurulmuş ama... Tabii o 90'lı yılların başına gelindiğinizde Körfez savaşları şunlar bunlar bunların olumsuz etkilemiş. Ondan sonra denmiş ki burası bir turizm kenti. O zaman işte alışveriş mağazaları oluşsun. Gümrüksüz alışveriş mağazaları oluşsun denmiş. Orada da bir darbe almış. Aslında belki 90'lı anlamda mümkün olabilse de iyi çalıştırılamamış bu sefer. Farklı şeyler ortaya çıkmış ve öbürünü tamamlayamadan yani bir sene... Yani ancak çalışmış. Bir senenin sonunda karaname kararnameyle açılan bu, bu işte, alışveriş mağazaları esprisi yine bir kararnameyle kapatılmış. Ondan sonra yine bir duraklama dönemine girmiş. Tekstil Antalya'ya aslında yakışır bir sektör olmuş. Çok doğru, çevreyi kirletmeyen. Bir de tabii, Antalya serbest olmayan. bölgesinin önemli bir özelliği çevre sorunlarına dikkat etmesi gereken art. Atık çıkarmayan, Aynen. çevre kirliliği yaratmayan sektörler olmaz. Serbest değil yasak bölgeler. Yani. Bu anlamda Türkiye'den daha yasak bölgeler olduğunu söylüyorsunuz. Yani, bu anlamda evet. Bu anlamdaki Aa, yasak şeyleri yapmıyoruz. Öyle bir serbestiniz yok. O, aksine e, çok daha değerlendirmek zorundasınız <gülüyor> gibi zorunluluklarınız da var. Ki, Avrupa standartlarında olmak zorundasınız. Evet. Tek, e, tekstil sektörü gelişme göstermiş. Benim de hasbelkader bulunduğum dönemde tekne, tekstil sektörü yaklaşık 25 firmaya kadar ulaşıp bir lokomotif sektör grubuna girmişti. O zaman 2000'li yıllarda bir tane teknecimiz vardı. O da kendi çapında tekne üretmeye çalışan bir arkadaşımız hala var. Her zaman da takdirde söylenir. Bu cesareti gösterdiği için her şeyden önce. Ancak... Tekstil sektörü, işte bu Çin'deki etkilenmeler, kur politikalarındaki talihsizlikler nedeniyle kan kaybetmeye başlamıştı. Benim serbest bölgeye geldiğim dönemde, geldiğim dönemde kan kaybetmeye başlamıştı. Biz yeni sektör arayışına girdik, ne yapılabilir diye. O zaman e, yabancı yatırımcılar, tekne sektörünün Antalya turizmine de çok uyduğunu düşündük. Dolayısıyla e, bir atılım yaptık. E, işletici şirket e, yönetimi olarak bir atılım yaptık. Daha fazla pazarlamamızı, daha fazla tanıtmamızı bu e, sektör üzerine sağlamaya çalıştık. Bu arada bize yardımcı oldu. Yani sektörün içindeki insanlar da yardımcı oldular. Çok güzel tekneler ürettiler. O tekneleri biz medya çok büyük destek sağladı. Antalya medyasına ben tekrar tekrar her gördüğüm her seferde teşekkür ederim. Ciddi anlamda destek sağladı ve bizi bütün dünyaya tanıttılar açıkçası. Yabancı yatırımlar geldi. İçerideki yatırımcılar, tekne yatırımcıları vizyonlarını geliştirdiler bir anlamda. Dolayısıyla yenilediler. Marka olmaya başladılar. Ki son yıllarda biliyorsunuz benim de içinde bulunduğum şirket 2008-2009'da iki büyük ödülle Türkiye'ye geldi. Türkiye bunu biraz açar mısın? Çünkü bunu senin söylemeni istiyorum. Ben <gülüyor> o yüzden hiç söylemedim. Ee, bence hiçbir sakıncası yok. Firma adını kullanmanın hiçbir <gülüyor> sakıncası yok. Çünkü <gülüyor> ülkeye ödül kazandıran, madalya kazandıran firmaları her seferinde saygıyla anmak gerekiyor. Ülkemiz o artıda ülkemizi de temsil ettiklerini düşündüğüm için bunu sen söylersen. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Tabii ki e, Perideniz araçları 2008'de e, iş dizayn günü kan e, fuarında. Hemen bu ertesi sene ödülü. Tabii ki. Hemen ertesine Kant fuarı. Çok önemli bir fuardır. Avrupa'daki en önemli fuarlardan biridir Kan ve Monaco. Hemen ertesi sene bu mütesadüf olmadığını gösterir bir şekilde. Hemen ertesi sene 2009'da da 37 metre ile en iyi tasarım ödülünü aldı. Serçe Ocak'nın dizayn ettiği ve Peri tersanelerinde yapılan tekneler ödüllerini aldı. Önümüzdeki sene tahmin ediyoruz daha ciddi bir ödülle geleceğimizi düşünüyoruz. Daha büyük boy bir teknelerin. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Umarım bunun müşterisini de bir gün tekrar buraya geldiğimizde buradan vermiş oluruz. İnşallah yani bu dilek emekle, akılla, beyinle, cesaretle, çabayla Ülkeye ödül olarak dönecektir. Kesinlikle bir emeğin o... sonucu. Bir evet emeğin bu ciddi, ciddi bir çalışanı ile, düşüneni ile, yöneteni ile bir emeğin sonucu olarak. Bunlar, bu müthiş bir şey. Bu söylerken şunu söylemeden edemeyeceğim. E, bu ödülleri kazandıran firma tamamen bir Türk sermayesidir. Tamamen bir Türk dizaynının eseridir. eseridir. Tamamen Türk mühendisleriyle bir e, organize edilmiştir. Tamamen Türk ustaları ve Türk kişileriyle yapılmıştır. Ve en güzel tarafı eskiden daha fazla yabancı malzeme dışından, şimdi daha fazla yerli malzeme kullandırılarak Türkiye'nin ihracatına da bir destek kazanmıştır. Yani artık daha yerli bir imalatın dünyada ödül alabileceğini her şeyle dünyaya gösterdiğimizi düşünüyorum. Ama bunların sayılarının artması gerekiyor. Yani bu onun desteklenmesi gerekiyor. Sevgili dinleyiciler burada gene arayadan gireceğim sevgili Fikre'nin sözünü keserek çok özel bir şey söylemiş oluyorsun. Bana göre iktisatçı gözlüğüyle baktığım zaman burası çok önemli. Yat gibi tümüyle lüks olarak düşünülen büyük e, tasarımı gerektirdiği büyük gerisine know-how diye tanımladığımız bilgi birikimini gerektiren bir sektörde artık 1930'larda Başvekil İsmet önünde dediği cümleyle tümüyle Türk işçisi ve Türk mühendisi, Türk tasarımcısıyla yapılmış bir e, maldan söz ediyoruz. Evet. Ve dünyada ödül kazanan bir firmadan söz ediyoruz. Evet. Bu bence Türkiye'nin de bu sektördeki gelişebildiği çıtayı gösteriyor. Evet. Bu gelecek yılın dilekli müjdesi diye tanımlıyorum şimdilik. Başka bir tasarıma doğru... Gitmemizi sağlayacak. Bence bu çok önemli, çok ciddi bir gelişme. Ben aslında daha başka bir yıl sorularım vardı. Çünkü senin burada söylediğin bir cümle önemli. Artık ithal girdi kullanmak yerine bu sektörde daha çok yerli girdi kullanılıyor. O zaman çevrede bu sektörün girdi olarak kullanabileceklerini de tasarlamak gerekiyor. Biraz önce sözünü etmiştim. Benim... Torosların tepesindeki dünyanın incisi diye tanımladığım huvlu ki sanayide oldukça gelişmiş durumda örneğin bazı ara girdileri böyle huvlu gibi e, yerel olarak yerlerden de sağlanabilirse sektörün gelişimine önemli bir katkıda bulunur diye düşünüyorum. Evet. Sevgili dinleyiciler konu keyifli ama konu aynı zamanda heyecanlı. Biz kendi adımıza e, buradaki bu sohbeti daha da sürdürmek niyetindeydik. Ama yönetmenimiz bize sürenin bittiğini söyledi. Dolayısıyla burada kesmek durumundayım. Muhtemel başka bir sohbette devam etmek dileğiyle diyorum. Ben Mustafa Şanlı Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteydi. Konuğum Sayın Tekli Bayhan'dı. Peri Deniz Araçları Anonim Şirketi Periyat işletme koordinatörü, birçok başka şapkaları da var, e, sivil örgütlerde de görevleri var, şimdilik onlardan söz etmiyorum ama ATSO'da da 24. grup tekne sektörü komitivesi olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Bugün tekneler üzerinde konuştuk, Antalya serbest bölgede böyle bir dinamikten söz ettik, umarım size de bir pencere açmışızdır. Sevgili Fikri geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli bilgilerini bizimle bölüştüğün için teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, yeni bir Akdeniz İktisat Köşesi'nde buluşmak dileğiyle diyorum. Yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Sevdiklerinizle birlikte hayata gülmeyi asla unutmayın. Sevgiler, saygılar. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Gene Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Bugün... Kendimce keyifli bir konu buldum. Çok sevgili dostum, arkadaşım Fikri Bayhan'ı getirdim. Fikri ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuzu bugün e, keyifli bir konuda sohbete döndüreceğiz. Fikri Bayhan'ı Bayhan size takdim etmek istiyorum. Fikri Bayhan şu anda Peri Deniz Araçları'nın anıme şirketi Periyats İşletme Koordinatörü Antalya Serbest Bölgesi'nde. E, aynı zamanda ATSO 24. grup tekne sektörü komite üyesi bir başka şapkası Antalya Serbest Bölge Yatırımcılar Derneği önceki başkanı ve şimdiki yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla Fikri Bey yat sektöründe uzun bir süredir çalışıyor durumda ama çok daha önemlisi çok uzun bir süredir de serbest bölgede çalışıyor. Yat konusu Fikri Bey'in uzun bir dönemdir çalıştığı, üzerinde durduğu, hatta bir Türkiye'ye ödül kazandırdıkları bir alan. Bugün bu nedenle yat sektörünü konuşacağız. Türkiye'de yat sektörünü dünya ölçeğinden Türkiye'ye gelip Türkiye'de yat sektörünü konuşacağız. Yat sektörü içerisinde imalat anlamında Antalya'da özellikle Antalya Serbest Bölgesi'nde konumu nedir, ne değildir, ülke ekonomisine katkısı nedir bunları keyifli biçimde sohbet etmek istiyoruz. Umarım böyle ilginç bir konuyu bizimle dinlediğiniz için siz de keyif alırsınız. Sevgili Fikri, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Davet evet. ee, bu keyifli bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Doğrudan yat ve e, tekne endüstrisi diye başladık. Yat ve tekne endüstrisi nedir ve e, dünyada bunun anlamı nedir? Gemi inşa ile yat ve tekne inşası farklı farklı alanlar. Bu aralardan evet. başlayalım. Dilersen e, Biraz denizlerde gezelim. Biraz yani. denizlerde <gülüyor> gezelim. <gülüyor> Yeterince karada dolaşmış <gülüyor> bir toplum olarak <gülüyor> evet Yat ve tekne endüstrisinin şöyle makro bakarsak e, her şeyden önce yat ve e, bu endüstüde imalat, tasarım, teknenin yıllık bakımları, onarım ve tamir hizmetleri, yedek malzeme, ekipmanlar ve aksesuar imalatları ve bunların satışı, tekne ve yatlar için gerekli elektrik ve elektronik cihazların imalat ve satışı, döşeme ve dekorasyon hizmetleri, boya ve kimya sanayi, motor satışı ve bu motorların bakım onarım hizmetleri bu sektördeki ithalat ve ihracat fuarlar, deniz turizmi amaçlı meslek faaliyetleriyle bu sektörü doğrudan destekleyen diğer meslek faaliyetlerinin tamamını kapsıyor. Yani böylece bu, aslında İHAT diye başlayan bir cümle <gülüyor> evet. bir taraftan e, tıpkı otomotiv endüstris gibi motor sanayiyle ilgili Aynen. bir taraftan tekstil sanayiyle ilgili bir Aynen. taraftan elektronik sanayiyle ilgili Aynen. bir taraftan mobilya sanayiyle ilgili, yani kimya sanayisiyle, boya vesaire oldukça geniş bir alan ve çok daha keyiflisi anladığım kadarıyla teknolojinin bütün nimetlerinden yaralanıp bir grafik tasarımı da eş değerde Kesinlikle. faaliyet gösteren, çok e, ekonominin birçok alanını bütünleştiren entegre bir endüstri. Aynen öyle. Ve bütün bunların hepsini eğer güzel bir tekne, güzel bir yap yaptıysanız bu söylediğim bütün e, konuların hepsini kapsayan bir ürün çıkartıyorsunuz. Ve bu ürünü siz medyatik bir ürün. E, medyanın da en çok dikkatini çekti. Kime satıldı, heyecanlı yaşadığı bir ürün ortaya çıkıyor. Tabi bu arada hemen bugün her Fikri'cim çok fazla sözünü keseceğim. Doğru, evet. çok hoş e, hoşgörüne sığınarak. Şimdi gemi sanayisi doğrudan yük ve yolcu taşıyan ama Hı. kitlesel yük ve yolcuya dönük bir amacı olan bir alan. Doğru. Oysa tekne ve yat böyle bir şey değil. Doğru. Çok Bireye, farklı. aileye seslenen evet. bir Bir ürün. kere e, terminolojisi, yatırımlar ve işletmesi <gülüyor> açısından ve gerekse uyguladığı teknoloji açısından da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde gemi ve e, e, yat sanayi birbirinden farklıdır. E, bu fark e, gemi inşaat sanayinde e, açıkçası yat sanayinde biraz daha görsellik, biraz daha incelik, biraz daha hassasiyet isterken gemi sanayinde biraz daha rahat çalışma imkanları sağlıyor. İkisi de çok farklı şeyler. Bunların içinde bir kere e, bir kere ya, büyük yatırımlar gerektirmiyor yat e, inşaat sanayi, gemi inşaat sanayi büyük yatırımlar gerektirmiyor. E, büyük kapitallerle e, oluşan bir şey var. Yatta bu biraz daha e, sınırlı. daha az dolayısıyla e, ikisini birbirinden ayırmakta fayda var. Hep karıştırılıyor ama bir ikisini birbirinden ayırmakta. Bence fayda de var. Bir de gemide hem e, üretim yeri açısından evet. gemi imalatının yapıldığı yer açısından büyük evet. bir fark var. Bir geminin imalat süresinin uzunluğu açısından fark var. Evet. Kesin. Ya e... daha Küçük ölçekli yani, gerçekleştirilebilen. Tabii daha küçük ölçekli ama daha e, kaliteli ve daha profesyonel içerik gerektiren bir sanayi bir sektör açıkçası. Yani gemideki e, hassasiyeti e, rahatlığınızı yatta gösteremiyorsunuz. Yatta çok daha hassas olmak Çok daha dar alanlarda çalışmak zorundasınız. Çok daha dar alanlardan işte borulama sistemiyle elektriği geçirmelisiniz. Dekorasyonunuzu, iç dekorasyonunuzu öyle bir yapmalısınız ki o dekorasyonun içinden o alanı hem geniş tutmalısınız yaşam mahalli olarak. Hem de klima sistemlerinin doğrularını hepsini o aracı, daracık alanlardan geçirmelisiniz. Birazcık daha hassas, kaliteli işçilik isteyen bir konu. Evet daha uzmanlık isteyen. Evet. Yat sahayine geri dönecek olursak neler sağlıyor bir kere ona bakmak lazım. Hakikaten bu bütün bu şeyleri kapsıyor. İmalat satışı, döşemesi vesaire birçok şey az önce söylediğimiz şeyleri kapsıyor ama bir kere yüksek katma değere sahip bir sektör, yat ve tekne endüstrisi, ülke ekonomisine döviz kazandıran bir sektör. Beraberinde birçok yan sanayi geliştiriyor. İleride konuşacağız, e, Antalya'ya geldiğimizde Antalya sanayisine de çok ciddi katkılar sağlayan bir sektör oldu. Bir kere yabancı yatırımcı çekiyor. E, teknoloji transferi ve yeni teknikleri tamamen içinde barındırıyor. Her yani an teknoloji, teknoloji yeni her an değişiyor, her an gelişiyor. Özellikle radarlar, navigasyon sistemleri bunlar sürekli yenilenen. Evet. bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgi işlem çağında evet. yaşıyoruz malum. Ee, ülke denizciliğini destekliyor. Sonra rakamları yine vermeye çalışacağım size. Sohbetimiz oraya geldiğinde. Marina ve Yat Limanı yatırımlarını destekliyor. Her şeyden önceki bir ülke ekonomisinde gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz. Onu da rakamlarla vermek istiyorum tasarım ve arge çalışmalarını destekliyor. Diğer sektörlere göre yan sanayisiyle birlikte 1'e 8 onarında istihdam sağlayan bir sektör. Birazcık istihdam açısından da çok önemli. Emek yani bir dakika dar Yani hiç böyle düşünmemiştim. Evet. İstihdam, i̇stihdam açısından Aynen. İstihdam açısından da çok önemli. Nedeni de bir kere emek yoğun bir sektör her şeyden önce. Ee, örneğin son yıllarda Türkiye'de e, daha fazla yapılan e, Antalya Serbest Bölgesi'nde de bonluklarda yapılan megayatlarda kompozit üretimi var. Tamamen elle yapılan. Yani reçine, el ve PVC'den oluşmuş bir üçlüyle yoktan var edilen bir şey. Üç tane ayrı ürünü düşünün. Bu üçünün bir araya geldiğinde işte e, teknenin e, yapısalını oluşturuyor. Bunların hepsi elle yapılan, bir fırçayla sürülen, elle yapılan emek yoğun bir konu. Her şeyden önce bir kere istihdam açısından gözden kaçan deniz sektörü denizli de incelersek deniz sektöründe gözden kaçan bu istihdamın kazandırılması gerekir diye düşünüyoruz. Biz yat ve yat endüstrisi, tekne endüstrisinden bahsederken denizciliği aslında çok ciddi anlamda teşvik etmeye çalışıyoruz. Bizim ülkemizde malum hep arkamızı denize dönüyoruz. Özellikle Antalya'da da bu çok yaşanıyor. Malum hep söylenen bir şey vardır. Kızlara hep denizden yer verilir. Dolayısıyla kız çocuklara denizden, daha doğrusu topraktan faydalanmaz, erkek çocuklara faydalanır gibi bir şey vardır. Söz vardır. Ne kadar doğru ne kadar gerçek bilemiyoruz ama bazı bölgelerde doğru olduğunu görüyoruz ancak deniz arkasını dönen bir millet olmamalıyız. Evet. Özellikle üç tarafı denizlerle çevrili muhteşem bir ülkede, coğrafyası olan kıyılarının inanılmaz güzel olduğu muhteşem bir ülkede yaşarken denizden bu kadar az faydalanmak da evet. açıkçası bizleri üzüyor. Bir anlamda bu bir destek olursa, yat sektörünü geliştirmek Türkiye'de de e, belirli noktalara getirmek e, böyle bir katkı olursa da e, ne mutlu bize deriz Kesinlikle. Burası çok ilginç. Ee, yaklaşık 2000 yıl önce Akdeniz'i keyifli olarak bir ticaret alanı olarak kullanan insanlar aynı coğrafyada sonraki süreçte denize sırtlarını dönüp hiç denize ilgilenmeden yaşamış olmaları bana hep çok ilginç şey. gelmiş oluyor. Yani Ligyalılar, Prigyalılar vesaire böyle saydığımız zaman onlar deniz ticaretiyle uğraşmışlar. Hele Antalya çoğrafesi açısından baktığımız zaman burada zeytinyağı üretip başka ürünlerini gemilerle bir yerlere taşımışlar. Ama sonraki sürece baktığımız zaman örneğin 600 yıl hükümranlık sürmüş Osmanlı'nın doğru dürüst deniz ticareti neredeyse sıfır. Neredeyse sıfır. Anlatılan o Osmanlı'yı öven cümleleri geçersek bilimsel olarak Osmanlı tümüyle denizlere sırtını dönmüş vaziyette. Seçtiği bütün kaptani deryalar Akdeniz'deki korsanların sonradan pay, e, payı verilerek e, kaptani derya yapılmışlar. Yani bugünkü evet. anlamda deniz kuvvetleri komutanı yapılmışlar. Evet. Bir diğer de işte eşkıyayı <gülüyor> kaptan yapmışlar. Aynen öyle. Ama hiç ekonomide denizi kullanmamışlar. Sonra Cumhuriyete geldiğimiz zaman e, bu bir ek bilgi olarak sunmak evet. istiyorum. Cumhuriyete geldiğimiz zaman hala bir deniz bakanlığımız yok. Evet. Ulaştırma Bakanlığı'nın içerisinde üç genel müdürlükten bir tanesi olarak deniz genel müdürlüğü olarak duruyor evet. ve hala öyle bir yerde duruyor. Evet maalesef. Bu nedenle biz e, dünyada deniz sınırları belki de sayılabilecek kadar büyük olan ülkelerden birisiyiz. Aynen. Ama denize en sırtı dönük ülkelerden birisiyiz. 8.333 kilometre deniz sahilimiz varmış. Bu e, Almanya'dan, Fransa'dan, İsveç'ten, Hollanda'dan daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. E, ayrıca e, Hollanda'yı, İsveç'i geçiyorum, Almanya'yı geçiyorum. Akdeniz çanakındaki en önemli e, sahillerden biri Türkiye sahili. Bunu tabii İskenderun'dan başlatırsanız e, çok daha uzun bir. E, Sahil Ve Akdeniz çanağına baktığınız zaman doğusunda bu çanakta özellikle imalat bakımları ya da denizden faydalanma anlamında çok fazla bir ülkede göremiyorsunuz. Afrika ülkelerinin çok başarılı olduğunu da göremiyorsunuz. Aslında Türkiye çok faydalanabilir bir noktada. Ege'ye açılan kapı, Bodrum, Marmaris noktası bunlar çok çok önemli noktalar. İyi değerlendirildiği sürece. Antalya çok önemli, büyük bir liman aslında değerlendirilebildiğinde. Biz bunu bakım onarım açısından değerlendiriyoruz. İşte şu an, son yıllarda da ciddi bir artış var. Bu anlamda pazarlama yapılıyor. Akdeniz'de dolaşan teknelerin bakım onarımlarını Antalya'da yapabilmek için uğraşılıyor. Bunda yavaş yavaş sayılar artmaya başladı. Özellikle küresel kriz sonrasında henüz bitmedi ama biz yavaş yavaş azaldığını düşünüyoruz. Etkilerinde pozitif yönde bakımların çalışmalarıyla görebiliyoruz. Akdeniz'de Antalya önemli bir liman olabilir diyoruz. Peki hala bakir olduğu söylenebilir mi? Yani bu, bu sektör için Antalya'nın Türkiye'nin hala bakir olduğu tabii ki, yani bütün bu çabalara rağmen. Tabii ki tabii ki söylenebilir. Yani dünyadaki diğer limanlara baktığımızda mesela Türkiye'de Diğer yat limanlarına baktığınız zaman, İngiltere'de 500 tane var. İtalya'da 105 tane yat marina limanı e, var. Yat limanı var. E, Hollanda'da 200 tane var. İsveç'te, İsveç'te binin üzerinde var. Fransa'da 391 tane var. E, Almanya'da 2647 tane marina ve yat limanı var. Bunun yanı sıra e, Türkiye'de 50 tane var. Yani, yani yaslanmayacak yani, bir, bir rakam. yaslanmayacak bir rakam. Bir bir rakam. Ve bir rakam. onların soğuk denizine rağmen burada sıcak Akdeniz çanağında çok Aynen. daha etkin çok daha fazla olabilmesi gerekir iken Aynen. hala bakir hala ciddi bir ve sektör. Malina'nın ötesine bağlama ve çekek yeri olarak da baktığımızda bu sayıları görüyoruz. Türkiye'nin çok çok daha aşağılarda olduğunu görüyoruz açıkçası. Bence e, Malina ve e, çekek yerlerinin e, Artırılması gerekir. Yani devletin bu konuda yatırım yapması gerekir. Özel sektörün yatırım yapması gerekir. Sadece devlet değil. Ama Türkiye'de bu yatırımlar için bunu Deniz Ticaret Odası'ndaki arkadaşlarım daha net söyleyeceklerdir. Ama bu yatırımlar için en önemli unsur maalesef Türkiye'deki bürokrasi, kıyı şeritlerindeki bürokrasiler biz tabii ki kıyı şevklerinin yağmalansın istemiyoruz. Asla böyle bir şey değil. Ama bunun ekonomiye dönüştürülecek noktaları var. Bu noktalarını iyi tespit edilip bu noktalarda yatırımların gerçekleşmesi gerekiyor. Teşvik edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla dünyadaki bazı e, dolaşan e, tekneleri Türkiye'ye çekmek mümkün olabilir. Bu saydıklarımın az önce saydığımız nelere katkı sağlıyor dediğimiz e, şeylerin içinde e, turizm çok önemli. Bugün Bodrum'a baktığınızda, Marmaris'e baktığınızda her şey daha sistemiyle siz de biliyorsunuz ki maalesef turist kalitesi düşüyor. Oysa ki marina alana gelen turistler kaliteli turistlerdir. Bu sizin ekonomi Kalite özelliğini cüzdanla eşitlendiriyorsunuz. <gülüyor> Aynen öyle. Cüzdanla eşitlendiriyor. <gülüyor> Tabii daha çok ee, ev <gülüyor> gelir e, veriyor. Daha çok para kazandırıyor açıkçası. E, sonuçta turizm e, önemli bir sektör. Ve Türkiye ekonomisi içinde Ciddi bir e, sektör. Bu anlamda e, yat sektörü, marinacada, turizm birbirine ayırmak çok mümkün değil. Sevgili, benim orada kişisel görüşüm Mustafa Şanlı olarak şu. Türkiye Turgut Özal'la birlikte planlama kavramını unuttu. Ve ondan sonraki süreç yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de anayasa gereği plan yapılıyor. Ama plan yapılıp devlet plan ve teşkilatının kütüphanesinin raflarında çürümeye bırakılıyor. Sektörel bazda ciddi, her an dinamik, yeni planlar yapılmıyor. Planlara uyulmuyor. Yani devlet böyle bir planlama yapmış olsa. adına bunu yapacak olan hükümetler. Hükümetler gerçekten sektörel planlar yapsalar ve bu planları da hayata geçirici biçimde uygulasalar politikalarıyla o zaman hükümetlerin bu önü açmaları ile özel sektörde dinamik biçimde yerleşecek ve herkes ufkunu görecek. Oysa şimdi planlama olmadığı için birinin estiği anda, estiği geçici bir politika uyguluyor, özel sektör açısından uzun vadeli bir istikrar gerekir, bir plan hedefi gerekir. Böyle bir şey yazık ki yapılmıyor. O zaman da özel sektörde önünü göremediği için, çünkü bugün çok ciddi bir olanak çıkabilir, yarın pat diye sönebilir. Evet. Bizim devlet politikalarımız olması lazım. Deniz mutlaka yani bütün sektörler çok kıymeti kaynaklı gelir kazandırıyor. Ama deniz sektörünün göz ardı edilmemesi lazım. Düşünsen ticaretin %80'ini deniz yoluyla yapılıyor. Türkiye'deki ticaretin %90'a yakın deniz yoluyla yapılıyor. Ve biz gemilerimizi dışarıdan gemilerimizi, gemilerimizi kullanamıyoruz. Ya da e, denizimize işte %90 değer vermeyelim. Bu kadar basit. <gülüyor> Baktığımız zaman değer. Sadece lojistik anlamda bakmamak lazım. Tabii. Denizlerimizi sadece Antalya işte ya da kıyı kesimlerinde özellikle Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde e, tur ile değerlendiriyoruz. Oysa ki denizin altını bile değerlendirmek mümkün. Çok önemli bir balıkçılık var. Çok önemli bir şey var ya yani e, diyorum eee ve teknenin dışında başlı başına bir işte konu daha birbette bir araya geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet biz başka <gülüyor> bir sohbette daha yeniden bu konuda denizcilik lazım. Aşağı de. eee Deniz Ticaret Odası Antalya temizicisini ile evet, de bir sohbeti yürütmek Ahmet gerek. Onuzu almak gerekiyor. Barisan evet, Müdür arkadaşlarımızı almak gerekiyor. Ben inanıyorum ki onların da söyleyecek çok şeyleri vardır. Eee ve evet, birazcık dünya e, yat sektörü demiştik ya. E, şöyle düşünelim. İstersen şunu yapalım. E, ben izninizle bir örnek vermek istiyorum. Yani bu çok önemli. Diyorum vaktimiz nasıl bir iki dakikamız varsa e, dünyadaki yerimize bakmak istiyorum birazcık. Dünya ile Türkiye'deki yerimizde tekne başına düşen kişi sayısı beni çok etkilediği için söylemek istiyorum bunu. E, İtalya'da Tekne başına düşen bir sayısı 105 kişi, Hollanda'da 31 kişi, İsveç'te 12 kişi, Fransa'da 101 kişi, Almanya'da 186 kişi ki daha çok karar diye düşünüyoruz, Türkiye'de 2356 kişi. Otomotiv sanayine baktığınız zaman, ha bunun zenginlikle bir alakası var mı diye baktığımızda doğru, çok lüks arabalar Türkiye'de artık yerli arabalar bile neredeyse şey oldu. Artık hep lüks arabalar kullanılıyor. Ama orta sınıf bir lüks araba fiyatına tekne sahibi olabiliyor bir insan. Yani ben tekne sahibi derkenler ki laki, mega yata olsun demiyor mu insanları? Tabii ki o sınıf çok yüksek sınıf. Hı hı. Ee, özellikle bir milyar doları aşan insan sayısı dünyada bir milyon civarında. Bir o sınıfa giremeyeceğimizi biliyorum. Ama denizciden faydalanılması için Türkiye'deki kıyılardan, denizden faydalanması anlamında söylüyorum. E, orta sınıf bir araba değerine tekne bulunabiliyor, alınabiliyor. Biz denizi böyle kullanabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bu da e, yan sanayilerimize, e, genel anlamda tekne sektörüne, e, özellikle yelkenli maliyeti de çok yüksek değil, rüzgardan faydalanarak dolaşıyorsunuz bunlara çok katkısı olacağım açıkçası. Biraz teşvik edilmeli. Dolayısıyla bunun belki sevgisi aşılayarak aynen öyle. E, gerçekleştirmeleri. Bu hem de çevre duyarlılığını da sağlamış olur. Bu hem ekonomiye katkı sağlamış da olur. Ve bizim bir ticari anlamda, ekonomik anlamda, üretim anlamında da denize bakışımızı değiştirecek. Tabii ki ekonomimiz de tevali Tabii ki. Getirilecek Tabii. bir konu. Sevgili e, istersen burada bir ara verelim. Sonunda Kesinlikle sohbetimize devam edeceğiz. Fikri Bayhan yat üzerine konuşuyor idik. Şimdi bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.